Bölüm 346. İftar etmeden orucu birbirine eklemenin haram oluşu. Hadis 1766. Ebu Hureyre ve Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iftar etmek sizin iki orucu birbirine eklemeyi yasakladı. Hadis 1767. İbne Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iftar etmeden bir günün orucunu öbür günün orucuna eklemeyi yasaklamıştı. Asab Kiram, Ya Rasulallah, fakat sen ekliyorsun dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şüphesiz ben sizin gibi değilim. Allah tarafından yedirilip içirilmekte ve gıdalanmaktayım buyurdu.